yapmaya çalışıyorum. Bu da beyinle ilgili. Bir konuyu sizinle paylaşmak bir mümürde. beyin bir ve şans. Bugün tesadüfler üzerine bir konuyu konuşuyoruz. Beyine bakmak bir kara kutuya bakmak gibi. Kapalı kutuyu ölçmeye çalışmak, anlamaya çalışmak gibi. Genellikle bir yerinde bir sorun olduğu zaman orası ne işe yararı bulmaya çalışıyoruz. Genellikle bir şey eksildiği zaman eksik parçadan bütün ait yorumlara gidiyoruz. Hastalıklarda yorumlara yazıyoruz. Genelde benimle yaklaşımımız böyle. İsterseniz bunu esprili bir şekilde devam edelim. Ve e, belli bir kapalı kutiye karpuza reddetelim. E, bu karpuz savunumun içerisi e, ben size şunu soracağım şu anda burada dinleyicilere e, bir karpuz seçerken hedefimiz herhalde e, neler oluyoruz? İyi karpişe çantim var içimizde. Bu arada soracağım ne ne seçersiniz? Lezzetli ve şekerli, Lezzetli ve şekerli. başka yorum, sulu, vuruncu tınıs olacak başka, koku, tat, büyüklük, kıvam, çekirdeği az olacak belki, rengi güzel olacak vesaire. Şimdi esasında bu. Kesmece dediğimiz estriğiyle, hani böyle içini gerçekten açar bakarız ama yani kafamızı açamıyoruz. Bir de çok ilginç bir şey. Ee, karpuş seçmeyi bileniniz vardır içinizde, iyi e karpuş seçeninizde vardır. Kim içimiz iyi e karpuş seçer? Çok güzel. Nasıl seçiyoruz iyi e karpuş seçenleri? Söyledir miyim? Yani şöyle sınıf sınavı, böyle şap şap vuruyoruz. Mesela sınavı bunu biz Amerikalıya anlatmaya tatsak yani yüzümüze bakar da kadar Yani geliyoruz, karpuzu elimizde tutuyoruz, şöyle şap şap vuruyoruz ve içinde ne var diye bakmaya çalışıyoruz. Bu bile başa başına çok büyük bir mucize esasında. Çünkü karpuza vururken e, oradaki ses dalgaları üretmemiz o ses dalgasının gidip karşı içteki duvara çarpması, geri gelmesi elimizde tekrar titreşim alınması bir nevi ultrason görevi yapıyor. Ve uzman olanlarımız bu, bu kıvama bakarak gerçekten bu konuda yorum yapıyor ve bu da çoğunlukla tutuyor. Tutması da tesadüf mü, iyi mi diye bakmak lazım. İşte Adana Çivşiler Birliği Başkanı'nın bir sözü var şöyle şöyle olursa bu tesadüf olmaz diyor. Yani aynalı olacak diyor, kabuğu parlayacak, sapı böyle olacak, baktığınızda böyle olacak ve çoğunlukla tutuyor. Esasında bu çok ilginç bir şey. Çok dolaylı olarak çoğunlukla tutturarak bu gözlemi yapıyoruz. Beyni çalışmalarına benzetebiliriz. Buna benzetirken de beyin bir yolculuk yapmayı ben size önereceğim. Bir uçuk kilo gibi. Bir uçuk kilodan biraz az bir organımız. Kadınlarla da biraz daha az al, erkeklerle biraz daha fazla olması hiçbir anlamı yok. Çünkü neler erkeklerde daha fazla ama bir işe yaramamış. Ee, bu e, içerisindeki milyarlarca nöron ve çok daha fazlası diliye hücresiyle burada çok ilginç bazı matematiksel hesaplamalar yapılıyor. O da gösteriyor ki şu anda herhangi birimiz burada oturan ben herhangi birimizin beynindeki paralel işlemleme gücü dünyadaki tüm toplam silikon bilgisayarların toplamından daha fazla bir güce eşit olduğu öngörülüyor. Bu her ne kadar tartışılan bir konuysa da dünyadaki tüm süper bilgisayarların herhangi bir insanın beyninin paralel işlemleme kapasitesine erişememesi konusu kritik bir konu. Şanslı hissedebiliriz. Yani oturup şöyle geliştirebiliriz. Herhangi birileriniz bu kadar pahalı bir sistemden daha e, becerikli. Ve bu inanılmaz işlem gücü ki bu süper bilgisayarlar şehirlerce elektrik yapıyor. Sadece 25 watt kadar bir güç tüketiminde bir enerjiyle devam ediyor. Vücudumuzun yüzde ikisini, kalbin yüzde 15 kanını, oksijeni yüzde 20'sini ve glikozunun yüzde 25'ini yaklaşık olarak vücuda kullanıyor. Kapristilorga, yani yüzde ikisini hak ettiği yerde her dört şekerden birisini ben alırım diyor. Bunu da annelerini çok güzel biliyorlar. Sınava giderken çikolata vermeye çalışıyorlar. Şöyle şeker koyuyor, kuru üzüm koyuyor, bir şeyler yapıyor. Esasında bir beyniyle çalışan bir kişi oturduğu yerden bir yol işçisi kadar glikoz yapabilir. Enerji tüketimi beyni çok yüksek. Çok verimli bir organ ve bu sayede biz ne kadar netik bakarak çoğunluğunda beynin işlediğimi görmeye, yoldurmaya çalışıyoruz. Bu konuda da genellikle hiçbir organ, vücutta birçok organ var ama tek bir organ, tüm dünyanın tüm hukuk sistemlerinde öldüğünüzde sadece beyin ölürse ölümü kabul ediliyor. Beyin ölümü olmayınca bütün organlarınız yaşasa da, kalbiniz atsa da her ne olur sorusun öldüğü kabul edilmiştir. Demek ki beyin diğer organlardan ayıran konu bizim bilinçli bir biley olarak, hukuksal biley olarak yeryüzündeki varlığımız beyinle ölçülüyor, başka hiçbir organımızda değil. İkinci konu ilginç bir şekilde yine de canlılığın da dışarıdan ilk organize tepki verebildiği anda insan beyninin fetus'ta, karnı içerisinde olduğu anda canlılığın oluştuğu öngörülüyor. Bu da kürtaj sınırı çoğunlukla tüm sistemlerinde. Dolayısıyla bizim organize elektriksel tepki verme gücümüz ta ölünceye kadar devam eden ve organiza elektrik tepesi verme dış dünyaya gücümüzün bittiği anda itibaren yaşamıyor. Birey kabul ettiği biz bir organı konuşuyoruz. Ve buradaki elektrikli çok önemli. Esasen dünyadaki hücreler, tüm, tüm canlı hücreleri ne olsun elektrikli bir şekilde üretiyor ama beyin gerçekten çok güçlü üretiyor ve biz bunu elegeyle ölçüyoruz. Esasen beynimizin yaptığı dış dünyadaki fiziksel gerçekliği bize bir şekilde transfer etmek ve İçimizde bunu yaşatmak. Bunu her an yapıyoruz. Sırf bu fiziksel gerçeklik beş duyuyla değil tabii. Ben şu an vücutta ayak üstünde duruyorsam bütün eklemlerim, kasların, organların ne hızla ne hareket yapacağını sürekli ölçem diyerek bana iletiyor, ve bu sayede ben bu dengede durabiliyorum. Sonuçta bunu sürekli yapıyoruz. Genellikle bu reseptörlerimiz, yani sensörlerimiz, duyuları algıladığınız organçıklarımız servis uçlarından evrimleşmiş, dokunmaya, tadı, kokuya, görmeye ait özellikli organlar. Fakat bu özellikli uçlar, biz geçtiğimiz zamana kadar, yakın bir zamana kadar sadece görme-görme ile ilgilidir, tat patla ilgilidir, hukuk, hukuk ile ilgilidir diyorum. Biliyor musunuz, çok yakın bir zamanda, belki de tesadüfen, kolye, yani iç kulağın içerisindeki bir yapının, üzerine rezer düşürüldüğüne bir ölçüm amacıyla, ...deli gibi hareketlendiği, elektrik ürettiği hücrelerin görünmesi ...esasında çok büyük bir şok oldu. Orası karanlık bir bölge olduğu için ışıkla etkilendiğini bilmiyordum. Biz sadece ses davranlarından etkilendiğini düşünüyorduk. Fakat yani şu anda ben kulağımın içinde ışıkla... ...hatta görmeye geldiği için dil üstünden bir uyarı sistemi iliştirdi İsrail. Yani şu anda çok bir dünyaya anlatıyoruz. Duyu organlarımız sandığımız kadar özelleşmiş değil... Özerleşmiş ama özelleşmiş değil. Ve onların esasında bu fiziksel uçları, yakalaması, enerjileri belki de bir tesadüf. Bir başka konuya bakacağım. İki molekülü size örnek vereceğim. Su ve hidrojen süzük. Benfen lisesinden beri, sunu, Ankara'ya fen lisesi bizim çok kötü şakalarımız vardı. Derin süzü, hidrojen kılörü ve asidi karıştırırdı. Bu ikisini birden attığınızda dünyanın en kötü bokslu oluşur. Bir toplu yeni başı kadar bunu atsanız o odaya 2-3 gün giremezsiniz. İçerideki de öyle kötü kokar ki evlenebilir arazlar galibanlar. Böyle biz bu bombaları atardık. İnsan buruna inanılmaz asıl soldu bir kokulu. Aşikiyeyiz. Buraya atsak bütün buradan kaçırırız. Biz bunu koklayabiliyoruz ama aşikiyoyu koklayamıyoruz. Yani suyu koklayamıyoruz. Fakat bir başka memeli olan filler, kilometreler ve Suyu koklayabiliyorlar, bulabiliyorlar. Biz bulamıyoruz. Biz suyu koklayamıyoruz. Demek ki esasında belki bu yeteneğimiz var ama kölenmiş kapatmışız. Bizim çürümeye karşı, çürük yumurtaya ve çürük besinlere karşı hassas bir midemiz olduğu için gelişmiş olan diğer duygularımız var. burada eee benim de bağlı olduğum eee beyin biyofizi laboratuvarına geliyoruz. Esasında şanslıyız İzmir'de. 5 duyu ölçebildiğimiz dünyadaki tek laboratuvar var ve birçok şeyi biz burada hastalıklara bakabiliyoruz. Sadece fonlara değil. İşitmeyle bakarken ben aynı anda iki kulaktan iki ayrı sesler alarak ve iki sesi verdiğim için neyi duydunuz diye sorsam bu basit gibi gelse de mesela bir için bu çözümlenmesi çok düşük bir şeye dönüşüyor. Sizler de mesela bunu yapsaydı sağdan daha soldan daha, daha bu sesleri bombardıman şeklinde verseydim sizler genellikle bir yerde bir şey ben bunu duydum diyorsunuz. Ve bu du, duyduğunuz konu esasında ilginç bir şey Buradan bu kulakta eşittikleriniz genellikle karşı tarafa, buradan eşittikleriniz bu tarafa buluyor. Ve bu işlemlerine bir yerde karar veriliyor. Beynimizin içinde sanki bir karar verici var ve bu karar verici... E, ...ilerletemeyelim... ...bu karar verici... ...bu oyuna lezzetebiliriz timbola. Buradan top çıkıyor... ...sağa sola gidiyor, karşılığı geliyor, ya sonunda bir yerden gidiyor. Bir olasılıksal bir şekilde, tesadüfler zinciri içerisinde gidiyor, gidiyor, öne arkaya gidiyor ve sonunda biz bir karar veriyoruz. Bu bir olasılıksal şey, şans içi ama çoğunlukla bir yere doğru kararların ağırlıkla bastığı bir şans içi. Bunun üzerine bir parça yorum yapalım ve bu hipotiği çalışmak, yani iki kulakların, iki sesi vermek, birleştirdiğinizle bazı görüntüle yönetim değil. Belki bazı hastalıkları önceden haber verecek kadar değerli bizim. Esasında şu anda biz uyanıkken, uykudayken veya anestezideyken beyin ne yapar ölçebiliyoruz. Bu ölçümlerimiz sayesinde de e, birçok ilginç bir gizemli yolculuğa gidebiliyoruz. Örneğin anesteziler değiliz de, ameliyat sırasında, ameliyat hanede. Bu anestezik madde deyine ulaştığında çok ilginç bir şey. beyin içerisindeki elektriksel aktifleri bir tane de değişik bir yapıya ulaşıyor ve biz bilincimiz kapanıyor. Dış dünyayla ilişkimizi koparıyoruz. O sırada biz beyini ölçebildik ve veyini ölçtüğümüzde ulaştığımız konu bazı yerler var ki çok ilginç bir şekilde o ilişki bilgiyi bilginin bir değerini bilincin bir oluşmasını sağladığını düşündüğümüz bazı bölgeler var buralarda organize elektrik aktivitesi olduğunda biz bilinçleniyoruz bilincimiz kapanıyor açılıyor vesaire bu noktayı bulabilmeye başladığımızı düşünüyoruz ama yolun sonu değil çünkü bu konuda ısrar olmayacağız 1840'larda e, kahve salı bakar gibi beyni şurası budur, bunun burası budur, bunu yapar demişler. Ve hala bu şu anda gülümüş psikolojisine etkiliyor. Beynimizin burası dinle ilgili midir, beynimizin burası kahve ile ilgili midir gibi bir yoruma gidiyor. Bu tehlikeli. Bunu yapmamamız lazım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor bu yorumlarda. Bunun nedeni şu. Ben bu dikotikte söylediğim noktada olduğu gibi bu kalaktan girmiyor, buraya gidiyor, buradan buraya gidiyor. Ondan sonra beynin önüne gidiyor ve bu saniyenin Onda birinde oluyor. Çok hızlı oluyor. Ben sizi kapıdan girdiğinde gördüğümde sizin yüzünüzü tanımak 170 saniye oluyor. Saniyen onda birlerinde gidiyor. Çok hızlı bir süreç bu. Beyin çok hızlı çalışıyor. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Size bir başka noktasını söylemem gerekir. Yani esasında basit bir uyarım olsa bile beyin birçok bölgesi çalışıyor. Tek bir yeri değil. Bu yüzden yeri tespit etmemiz yoktur. Yer tespit edecekseydik bir yer var ki şanslıydı. O da beynin tam şu orta noktası. Bu orta noktasında ben beynin bu orta bölgesinde esasında vücudumu dışarıdan tepsiliyeti ver. Bir, bir şekilde yani elektriksel bir olarak buraya verseydi şuraya koysayım. örnek olarak tam şu noktaya koysaydı benim baş parmağım oynamaya başlayacaktı. Sol tarafta olsaydı sağ baş parmağım sağdakine koysam so, sol baş parmağım kukla oynatır gibi oynatabilirim. Aynı şekilde bacakları oynatabilirim. Bu sayede faşiyi yürütmeye çalışıyoruz bugünlerdeki trend bu. Tek burada bu olay çok birebir ilişkili. Yani vücudumuzun bir karşı haritası var. Bakarsınız bu çok ilginç Vücudumuzun sırtımız çok küçük bir yer tutarken çok hissizdir burası bayağı bir şekilde. Bay evet, işaret parmağımız ya dudaklarımız sırf şu işaret atmayın aslında gördüğünüz bütün vücuttan daha fazla yer kaplıyor. Gerçekten çok hassastır parmak uçumuz, dudaklarımız çok hassastır. O yüzden çok büyük bir alana sahip. Bunun şeklineden karşı tarafı bir heykel yapsayım, vücudumuzun haritasını. Esasında homunkulus denir, şöyle komik bir harita veriyorum. Hepimizin ayrı bir homunkulusu var. Hepimizin iç haritasımız dışarı çıkarsak, şu anda çok komik bir haritanız var. Bu harita, bazılarımızın eli çok büyük. Yaptığımız sanatla değişiyor, yaptığımız işle uğraşıyla değişiyor. Bazımız çok konuşuyordur, onların büyük çenesi olabilir. Yani ne yapıyorsa, ne iyi yapıyorsa. ...ona yönelik bir değişiklik var... ...ve bu haftalar aylar içerisinde de değişebilir... ...bu homokulus dediğimiz... ...bu iç haritamız bizim... ...değişken bir şey... ...pe şöyle bir felsefi tartışma yapsam... ...bir daha vardır... ...verde verde içeri demiş onu senin... ...yani benim içinde bir homokulus var... ...ve bu homokulus benim içindeki bilinci oluşturuyor... ...benim içindeki bilinci... ...karar verme merkezi... ...ve olaylar nasıl doğru yanlış verme merkezi... ...bu homokulus mu... O zaman bir sorun çıkıyor, homoklusun içinde de bir var. Bu, bu bir sorun, bu iteratif problem e, imkansız problemi deniyor. tesadüf olamayacak bir şey. Bu nedenle esasında o problem kart gibi bir yok içimizde, karar verici yok. Peki nasıl bir karar verme bilici olabilir? Bir anda olsaydı, böcekler, sinekler etrafında geceliğin uçuşuyor olacaktı. Herhangi bir anda, herhangi bir yerde olabilir bir sinek veya böcek. Fakat genellikle bu lambanın içerisindedir. Bu lambadan uzaklaşırsa, öbür lambaya kadar yolculuğa devam eder. Dolayısıyla bir atomun etrafındaki elektron gibi bir, birinin öbürünü ancak gidebilir. Bir denge hali vardır. Belirsizdir, tesadüfliktir ama bir denge hali vardır. Bu önemli bir nokta. Bu noktaya baktığımızda esas da biz bu kararlılık hali tesadüfsel olsa da bilinçte ve beynin içerisindeki bu bir nevi kuantum bilgisayar gibi çalışan doğada bir karar verici mekanizmanın buradan geldiğini görüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar için birçok dalın bir yere gelmesi gerekiyor. Nörolojik hisseler, bilgisayar, elektrik, istatistik, dil bilimi, e, aklınıza gelen onlarcası. Örneğin bu resimde birçok alandan yaklaşık 30 değişik disiplin alanında insanlar bir yere gelip ancak bir problemin başlangıcı yapabilirler. yapabildiler. Burada bu dünyanın ister görüyoruz milyonlarca istemin içerisinde yaşama başladı bir tesadüftür. Dün İstanbul'da bir dostumun söyledi bulamadım o şiiri. Can Yücel'in babamla annem Türkiye'ye gitmişler. Ne güzel tesadüf diye başlayan bir şiirin hatırlattı Esası yaşamımız bizim bu tesadüflerle başlıyor. Onun içerisine gitmiş bir de Devam ediyor yolculuklarımız. Baktığımızda bu kromozom yapımızı ilk an, ilk doğduğumuz anda. Mesela eğilgimizi ve beynimizin yapısını belirliyor. Ama ben bir kopyam olsaydı, bir e, çi, e, ikizim olsaydı, tamamıyla kopyam, kotokopiyam, eğer o ikizin beni bir vazo kırtsaydı, sevgili Emir Katmın bunu söylüyor, arkadaşım o ikiz çocuk annesinin vazosunu kırıp dofriçeyi yedikten sonra aynı olmayacak ömür boyu. Birisi diğerinden fark edecek. Ya da hastalansa veya başka bir nedenle. Yani çevre faktörleriyle inanılmaz değişik yolculuğa çıkacaktır. Her ne kadar başlangıçtan beri belirlenmiş olsa da. Sözümü toparlarken Rudolf Klasius'u hatırlatmak istiyorum. Bu geçtiğimiz evvelsi yüzyılda yaşayan çok önemli bir insan. Doğum yaparken eşinin ölmekte olduğunu, eşi doğum yaparken haberi alıyor ve koşup eşinin elini tutuyor. Ve eşin elini tutarken yavaş yavaş eşinin elini ...soğumakta olduğunu ve ölümle birlikte eşin elinin soğuduğunu fark ediyor. Ve diyor ki, esasında yaşam denilen şey enerjiyi tutabilme, bütün bu olayı orada hapsedebilme becerisidir. Düzensizlik içinde düzeni kurabilme becerisidir. Yaşam budur diye termodinamiğin önemli prensiplerine entropi attığı, e, e, kurguladığı söyleniyor. Ve demin söylediğimiz gibi ilk başta yaşamı belirleyen konu, bütün yaşam biz beyinle geçirmiştik. Ölümü belirleyen konu da bu derlere, itraftaki bilinci ve yaşamı kaybetme olayı ise biz esasında büyük bir yolculukta bir uçtan öbürüne doğru seyahat eden kişileriz. Ben bir deyin biyofizikçisi olarak esasında okudukça, öğrendikçe kendimi bu resildekine benzetiyorum. Gittikçe küçülen bir boyutlu olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda Avrupa'da, Amerika'da birçok proje, bütün binayar bilgisayarları birleştirip insan beyninin sırlarını ortaya çıkarmak için ne yapabiliriz diye çökmüş durumda. Esasında yapacaklarımız çok değil. Bu yapacaklarımızın arasında... Bütün değişik bilimlerden insanları bir yere getirdik bu yolculuğa çıkmak var. Ben şanslıyım oğlumun göbalar gününde hediye bir tişört ve yine ilgili bir resim. Ben şanslıyım laboratuvar ve çok sayıda çalışma arkadaşları da gidiyorum. Ben şanslıyım çünkü birlikte hareket edemeyeceğimiz çok meraklı kitleler var. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum.